Merhaba, GDO tekeli konumundaki Amerika Birleşik Devletli şirket Monsanto'ya karşı dünyanın her yerinde yüz binlerce insanın katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Genetiği değiştirilmiş organizmaların, GDO'ların yani doğaya ve insan sağlığına verdiği zararlara dikkat çekmek ve yasaklanmasını sağlamak amacıyla dünyanın 50 ülkesinde, 400 yerleşim biriminde miting, gösteri ve yürüyüşler yapıldı. Gösterilerin Monsanto'ya yönelmesinin nedeni dünyada genetiği değiştirmiş tohumların %90'ının bir tekel tarafından gerçekleştirilmesi. 1901 yılında kurulan tekel kuruluşundan bu yana doğa ve insanlara zarar veren teknoloji ve ürünler üretmekle tanınıyor Monsanto. Örneğin ürettiği turuncu ajan olarak adlandırılan kimyasal silah Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından Vietnamlılara karşı kullanılmıştı. Vietnam güçlerinin ve halkın ormanlarda gizlenmesini engellemek amacıyla Monsanto'nun ağaçların yapraklarını dökmesi için ürettiği Agent Orange'ın kullanılması sonucunda iddialara göre 400 bin kişi yaşamını yitirdi ve 500 bin civarında çocuk sakat doğdu. İlacın kullanıldığı bölgelerde halen ağaç yetişmiyor ve ekim yapılamıyor. 10 trilyon dolar cirosu bulunan tekel 1972 yılında zararlı olduğu belirlendiği için yasaklanan DDT'nin de üreticisiydi. 1990'lı yıllardan itibaren çalışmalarını ürünlerin genetiği değiştirilmesi üzerine yoğunlaşan tekel, yüz binlerce kişinin ölümünden ve kanser hastalığının yaygınlaşmasından sorumlu tutuluyor. Monsanto, ineklerin daha fazla süt vermeleri için pasilak yani BST olarak adlandırılan bir hormon geliştirdi. Yapılan araştırmalar bu hormonu alan ineklerden elde edilen sütü içenlerin Meme, ilik ve prostat kanserlerine yakalanabildiklerini ortaya koydu. Monsanto küçük çiftçi ve üreticilerin en büyük düşmanı olarak da biliniyor. Sattıkları tohumların patentini elindire bulunduran tekel, çiftçilerin bir sonraki Ekim döneminde sattığı tohumlardan elde edilen tohumların yeniden kullanılmasını engellemek için davalar açıyor. Monsanto'nun Hindistan'da faaliyet gösterdiği 16 yıl içinde tekerin tohumlarını kullanan çiftçi ve köylülerin iflas ettiği ve bundan dolayı 250 bin çiftçinin intihar ettiği belirtiliyor. WikiLeaks'in açıkladığı belgeler tekerin ürünlerinin Avrupa pazarına girebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yöneticilerine baskı yaptığını da gösteriyor. Eylemciler dayanıklı ve sağlam bir tarım modelinin oluşturulabilmesi için Monsanto ve büyük gıda tekerlerinin egemenliklerine Son verilmesi gerektiğinin altını çizdiler. Bu bütün eylemleriyle gerçekleşen. Rüzgar enerjisi hızla bütün dünyada yayılıyor. Bu tükenmez enerji kaynağından elektrik üretilen ülkelerin sayısı şu anda yüzü geçti. Doğu Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri de rüzgarı keşfedenler arasına böylece girdi. Bütün dünyada 2012 yılındaki kadar rüzgar enerjisi tesisi hiç kurulmamıştı. Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği'nin verilerine göre toplam 45 gigawatt gücünde rüzgar türbünü dikildi. 2011 yılında 40 gigawattlık ek kapasite yaratılmıştı. 2012 sonu itibariyle küresel rüzgar elektriği kapasitesi 282 milyar watt'a yükselmiş durumda. Geçen yıl bu enerji branşına 60 milyar euroluk yatırım yapıldı. Yatırımlarda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyor. Her ülkede de 13 milyon kilowatt gücünde rüzgar türbünü devreye girdi. Rüzgardan elektrik üretiminde Çin 75 gigawatta ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri 6 milyon kilowattlık kapasiteyle dünyanın rüzgardan en fazla elektrik üreten ikinci ülkesi. Üçüncü sırada ise Almanya var ve elektrik üretimini 31 milyon kilowattlık bölümüyle rüzgardan elde ediliyor. Almanya'daki enerji dönüşümü çerçevesinde bu kapasiteyi 2 yıl içinde toplam 7,5 gigawattlık ilave daha yapılacak. Rüzgardan elektrik üretilen bölgeler arasında Doğu Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri de şu anda girmiş durumda. Bunların arasında Romanya, Polonya, Estonya, Ukrayna var. Brezilya ve Meksika'da rüzgar türbünlerinin sayısını %40 oranında şu anda arttırmış durumda. Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği Genel Sekreteri Stefan Gessenger bu yeşil enerji kaynağının bütün dünyaya hızla yayılması nedenlerinin rüzgarın temelde yerli enerji kaynağı olması ve ithal edilmesinin gerekmemesi ve çevre dostu olması olarak açıklıyor. Evet son haberimiz Aylık Hukuk Dergisi. Güncel Hukuk. Mayıs sayısında gezegen elden gidiyor başlığı altında çevre ve doğa talanını dosya konusu yaptı. İstanbul Manifestosu'ndan iklim değişiyor ve sosyal adaletsizliği kat ve kat arttırıp derinleşiyor. Toprağın sağlığı ve suyun saflığı, yeryüzü toplumlarının ayakta kalıp kalamayacağını gösteren Son ölçüler artık bunlar. Gezegen sürekli uyarıyor ama gözler kör. Kulaklar sağır kalmaya devam ederse kibir denen şeyin ne büyük bir felaket olduğunu yakında hepimiz öğreneceğiz sözleriyle başlayan dosyada Alper Akyüz'ün Avrupa Birliği katılım süreci ve çevre mevzuatı Ümit Çahin'in tabiat ve biyolojik çeşitlik koruma kanun tasarısı derdi doğayı talan mı? Avukat Yakup Okumuşoğlu'nun HES'ler ve çevresel etkileri, Avukat Arif Ali Cangın'ın Çetsiz Yatırımlar, Halksız Demokrasi, Doktor Nülfer Oral'ın Denizlerin Korunması ve Avukat Can atılayın Kentin Simge Mekanları Yalnızca Simge Midir, Tayfun Kahramanı'nda Çılgın Projeler yazıları yer alıyor. Dosyada Radikal'in Çevre Muhabiri Serkan Ocak'la, Yüksek Mimar Mücella Yapıcı'yla, Hüseyin Kaptan ile İstanbul Anayasası hakkında Ömer Madre ile de İstanbul Manifestosu konularında değişik röportajlar var. Okunmaya değer bir dergi olmuş. Gezegenin Gece dinleyicisi için özellikle. Aşina olduğumuz konularda derinleşen bir dergi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.